وَالَّذ۪ينَ يُسَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اِنَّ عَذَابَ Kıymetli kardeşlerim bugün ahiret inancından bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi bizim altı iman esasımız var. Mümin olarak bu altı şeye inanmak mecburiyetindeyiz. Bunlardan birine inanmazsak hiçbirine inanmamış gibi oluruz. Allah'a iman, ahiret gününün varlığına iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, meleklere iman, bir de ehli sünnet olarak kadere iman. Biz bütün sıfatlarıyla, bütün yücelikleriyle, her türlü noksanlıklardan münezzeh olarak kainatın yegane Rabbi Tanrısı, ilahı, sahibi, yaratıcısı olarak Allah'a iman ederiz. Allah'a iman, imanın başıdır. Bunun dışında her şeye iman etseniz, Allah'a iman etmezseniz, hiçbir şeye iman etmiş sayılmazsınız. İkincisi, ahirete imandır. Yani biz şuna inanırız. Hayat, bu hayattan ibaret değildir. Bir de ahiret hayatı dediğimiz ikinci bir hayat vardır. Öldükten sonra o hayatta yeniden dirileceğiz. Bu hayatta yaptıklarımızın hesabını, kitabını göreceğiz. Ya cennete ya cehenneme, Allah muhafaza. Sonucu cennet ve cehennem olan ikinci bir hayat daha var. Buna kesin kes iman ederiz. Bu sebeple de biz bu hayatın nihai hayat olduğuna inanmayız. Bu hayattan sonra bir hayat olduğunu kesinlikle kabul ederiz. Eğer bir insan Allah'a iman ediyor, evet kainatın bir yaratıcısı var, başka türlü olması da mümkün değil. Koskoca kainatı Yerleri gökleri, ayları güneşleri, dünyadaki bu muhteşem sistemi kuran bir kudretin olması akıl ve mantık açısından olmazsa olmaz bir şeydir. Dolayısıyla Allah'ı inkar etmek mümkün değildir kıymetli kardeşlerim. Her ne kadar ateist dediğimiz bir takım insanlar hiçbir tanrının olmadığını iddia ediyorlarsa da aslında bu iddialarında da çok samimi değiller. Çünkü zora geldiklerinde, dara düştüklerinde o inanmadı Allah inanmadıkları Allah'a sığınarak Allah Allah demeye başlarlar. Bir insan Allah'a iman eder, ahirete iman etmezse aslında Allah'a da iman etmemiş gibidir. Niçin? Çünkü şunu demiş olunuyor. Evet, kainatı yaratan bir Tanrı var, bir Allah var. Her şeyi o var etti. Bizi de o var etti. Bu kainatın sistemini, dünyanın düzenini o Cenab-ı Allah belirledi. Tamam, sonra, sonra bizi kendi halimize bıraktı. Nasıl yaşarsanız yaşayın dedi. Sonuçta da bu hayat tamamen yok olacak. Yerler, gökler yok olacak. İş bitecek. Ya... Böyle bir Tanrı olamaz. Çünkü bir insan bile, bırakın Tanrı'yı, Allah'ı, bir insan bile böyle güzel bir şehir, güzel bir sistem, güzel bir düzen grup da sonra bunların hepsini silip attığında bu mantıksız, hikmetsiz, abes bir şey olur. Abesle iş, iştigal etmek Allah'a yakışmaz. Yani Cenab-ı Allah'ın yaptığı her şeyin bir hikmeti vardır. Bu kainatı, kainat içerisinde dünyayı, dünya içerisinde bizi yaratmış olmasının mutlaka bir hikmeti vardır. Ahiret inancını yok saydığınızda bu hikmette yok olur. Hani cahiliye döneminde insanlar وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا الا الدهر diyorlardı ki bizim bu hayatımızdan başka bir hayat yok yaşayacağımız görüp göreceğimiz dünya hayatından ibarettir ölürüz toprak oluruz zaman bizi yok eder bir daha da geri dirilmeyiz Günümüzdeki insanlar da bunu diyorlar. Günümüzdeki bir takım insanlar da bunu diyorlar. İnançsız olan insanlar, ateist olan insanlar da deist. Yani Tanrı'nın varlığını kabul edip, ahiretin varlığını kabul etmeyen insanlar ki, günümüzde moda budur, deizimdir. Bunlar da böyle söylüyorlar. Ha demek ki bu yeni bir düşünce değil. Ta asırlar öncesinde, İnanmayan insanlar ne söylüyorlarsa bugün inanmayan insanlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Hani biz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın peygamber olarak gelmezden önceki o cemiyetine cahiliye diyoruz ya. Cahiliye orada kalmadı ki kıymetli kardeşlerim. Günümüzün de cahiliyesi var. İnsanlar aya gidiyorlar. Kainatı seyrediyorlar, atom bombası yapıyorlar, birçok şeyleri keşfediyorlar, hayatın sırlarını buluyorlar. Sonra kalkıp Allah'ı inkar ediyorlar, ahireti inkar ediyorlar. Bunlara bakarsan alimdir, çok bilgilidir. Ama bunlar da sonuçta Peygamber aleyhisselamın dönemindeki cahiliye, ondan önceki cahiliyeden farkı olmayan insanlardır. Bu da 20. asrın cahiliyesidir. Cahiliye bitmedi. Ebu Cehiller bitmedi. Ebu Lehebler bitmedi. Küfür bitmedi. Şirk bitmedi. katmerli hale geldi. Ama sonuçta ne derlerse desinler ahiret hayatı var. Bu dünyadan sonra yeni bir hayata gözlerimizi açacağız. Şu bedenlerimiz Sadece bir maddeden ibaret, bedenlerimiz içerisinde esas bizim, biz diye tanıyacağımız ruhumuz var. Ruh ölmez, beden ölür. Ruh çürümez, beden çürür. Mezarlara terk ettiğimiz sevgili kardeşlerimiz, anne babalarımız, yavrularımız sadece bedenen orada çürürler, yoksa ruhen orada çürümezler. Ruh yaşamaya devam eder ve edecektir. Onun için kıymetli kardeşlerim ölüm bir yok olmaktan ibaret değildir. Ölümden sonra mutlaka bir hayat, kıyamet, ahiret hayatı vardır. Onun için de Müslüman, iman sahibi olan insan bu hayatı öbür hayata göre yaşar. Ha demek ki şöyle bir şey var, bir insan ahirete inanıyorsa yaşama tarzı farklıdır, hayata verdiği anlam farklıdır, değerler sistemi farklıdır, ahirete inanmıyorsa hayat şekli, yaşama şekli farklıdır. Ahirete inanmayan insan istediği gibi davranabilir, kıymetli kardeşler, İstediği gibi zulmedebilir. İstediği gibi çalabilir, istediği gibi kötülük yapabilir. Çünkü o neye inanıyor? Diyor ki yaptığım yanıma kar kalacak. Ben ölüp toprak olup gittikten sonra kim benden hakkını alacak? Kim benden o zulmün hesabını soracak? Zaten ben toprak olmuşum, yok olmuşum, yaşayacağım hayatı yaşamışım, tekrar yaşama şansım yok. Hayır, kesinlikle böyle değil. Tekrar yaşayacağız. Cenab-ı Allah bizleri yeniden diriltecek ve bu hayatta yaptığımız her şeyin vebalini, hesabını bizden soracak. Büyük zatlardan birisi diyor ki Ey Ademoğlu, yükünü hafiflet diyor. Sırtındaki yükü hafiflet. Çünkü senin sırtın Şuna haksızlık yapmak, şuna karşı hırsızlık yapmak, filanın malını yemek, ötekine sövüp küfretmek, hakaret etmek sebebiyle sırtına birçok yük yükledin. Sırtın ağırlıklarla dolu, ahirete bu ağırlıklarla gidiyorsun. Ağır bir yük, bu yük takat getirilmez bir yük. Dolayısıyla bu yüklerini at ve hafiflet. Bu sırtındaki yükleri nasıl atıp hafifletirsin kıymetli kardeşlerim? Hak sahiplerine hakkını ödeyerek hafifletirsin. Helallik alarak hafifletirsin. Bakın kıymetli kardeşlerim, bizim inancımızda, dinimizde Resulullah Aleyhisselam'ın bize öğrettiği hakikatte şu var. Allah her kusurunuzu affeder. Her günahınızı affedebilir. Ne kadar çok olursa olsun size affedebilir. Ama birilerinin hakkı ve hukuku ile Allah'ın karşısına gelirseniz Allah onu affetmeyecektir. Hani Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle bir hadis-i şerifi var. Bir gün bir sahabi, sahabi var öldü. Cenazesi Resulullah'ın huzuruna geldi. Cemaatle namazı, cenaze namazı kılınacak. Resulullah Aleyhisselam sordu. Bunun borcu var mı? Evet dediler, onun borcu var. Ödenmemiş borcu var. Peygamberimiz buyurdu ki o zaman kardeşinizin cenazesini siz kılın. Yani Resulullah o kadar merhametli bir insan olduğu halde o, o, ve ashabını çok sevdiği halde o kişinin cenazesini kılmak istemedi. Asaptan bir başkası dedi ki ya Resulallah ben onun borçlarına kefilim, borçlarını öderim. Onun üzerine Peygamberimiz onun cenazesini kıldırdı. İşte burada önemli olan şey budur kıymetli kardeşler. Ahiret kesinlikle vardır. Hesabımızı, kitabımızı ahirete göre yapmak mecburiyetindeyiz. Yaşarken ahirette hesap vermek üzere yaşayalım. Hiçbir şeyin yanımıza kalmayacağını, kar kalmayacağını bilelim. Her şeyin hesabının sorulacağını bilelim. Ona göre yaşayalım. Ahirete inananlar böyle yaşarlar. Bizim kıymetli kardeşlerim sonsuz olarak söylüyorum. Vicdanen, elimizi vicdanımıza koyup kendi kendimize şu soruyu sormamız lazım. Kimse sormadan kendi kendimize vicdanen şu soruyu sormamız lazım. Ben gerçekten ahirete inanan bir insan gibi yaşıyor muyum? Günah işlediğimde, birisinin hakkına girdiğimde huzursuzluk duyuyor muyum? Bunun hesabını vereceğimi düşünüyor muyum? Eğer bunları düşünmeden yaşıyorsak, imanlarımızı bir yenileyelim kiğimeti arkadaşlar. Yani hakikaten ahirete inanmıyor muyuz, inanıyor muyuz, Allah'a inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Bu hesabı başkası bize sormadan vicdanen kendi kendimize soralım. Bir eksik ve kusurumuz varsa kendimize diyelim ki, ey filan, sen ahirete inanan birisi gibi yaşamıyorsun. Ahirete inanan bu hatayı yapmaz, bu haksızlığı yapmaz, bu günahı işlemez. En azından, en azından bir günah işlediğinde rahatsız olur. Vicdanın huzursuz olur. Eğer bir rahatsızlık, huzursuzluk duymadan rahatlıkla günah işliyor, haksızlık yapıyorsa. Kusura bakmayın, Allah inancımızda da bir problem var, ahiret inancımızda da bir problem var demektir. Rabbim hakkıyla kendisine iman edenlerden, hakkıyla ahirete iman edenlerden, hakkıyla peygamberine iman edenlerden, hakkıyla kitaplara, meleklere iman edenlerden ve bu imanın şuuruyla yaşayanlardan eylesin. el -Fatiha. I'm oh, yeah. oh, alone.